Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, e, biz de iki gündür haberini vermeye çalışıyoruz ama son derece e, önemli bir e, olay. Bu Rusya'daki seçimler... E, Putinizm evet. bunun üzerinden Putinizm konuşalım demiştik. Evet, ee, seçim sonuçlarını e, biraz önce e, hatırlattınız. Hı hı. Tabii bu e, seçim sonuçlarını e, bir aşırı bir e, e, Rusya'da e, Putin'in çöküşü, işte Putinizmin çöküşü e, büyük hezimeti falan başlığı altında veren gazetelerin yorumunu biraz göreli kılmak lazım. Çünkü 11 yıldır iktidarda olan bir rejimden bahsediyoruz. 11 yıldan beri hezimeti son seçimlerde %65'den bu rejimin partisi olan bir Birleşik Rusya Partisi kestimde 2007'de seçimlerin seçimlerde yüzde oyların %64'ünü almışken şimdi %48'inde 48 almış olmasını bir hezimet olarak. Yani evet, bir şey %50'ye düştü. Evet, 48,5. Eee dolayısıyla burada bir eee göreli kırmak gerekiyor analizi şöyle bir şey de denebilir. artık tırmanma etki gücünü büyütme aşamasında değil artık Putin ve klanı artık bir yıpranma dönemine girdi denebilir. Bu yüzde 48 buçuğu da gözlemcilerin örneğin bu konuda hakikaten çok ciddi yaratıcı bir gözleme çabası yürüten bağımsız bir STK olan GOLOS gibi ...STK'ların çabalarını da kaydetmek lazım. Çünkü onlar bu yüzde 48,5'un çok ciddi bir seçim sırasında yapılmış usulsüzlükler... Evet. ...ve seçim sonrasında sayımda yapılan sahtekarlıklar. Bazı görüntüler de var. Her ne kadar bunların doğruluğu kanıtlanamasa da bazı görüntüler de var. Bazı görüntüler var. Anında e, bu e, bağımsız e, gözlemcilerin e, Samara'dan e, Moskova'nın e, yan mahallelerinden, manlöllerinden e, yolladıkları e, mesajlar var. Seçim sırasında yollanmış mesajlar var. Birkaç tanesini okuyabildim. Örneğin Samara'dan yollanmış bir mesaj, mesajı gazete, bir fans gazetesi Guardian'da almış. Örneğin şunu diyor, işte biz burada diyor çok ilginç bir şey var. Ee, seçim e, bürolarında e, oyların verildiği işte sözde etrafı e, örtülü e, yerler e, bunlar perde olabilir işte önüne karton çekilmiş falan tavanları ayna tavanlarında evet. ayna var bunların diyor dolayısıyla aynadan sizin içerideki e, ne yaptığınızı görmek mümkün diyor şimdi bu Ne dereceye kadar mümkündür? Aynayının olduğunu bilen üzerine eğilip de e, oyunu verir falan. Ama bu biz aynı zamanda tabii e, bakın biz sizi izliyoruz e, demektir. Seçmeni e, taciz ederek e, onun aykırı bir davranışta bulunmasını engellemektir. Diğer taraftan örneğin seçim e, e, sahtekarlık hilelerinin en yaygını Ee, sandıkların e, daha önceden e, istenen e, partinin e, oylarıyla doldurulmasından ziyade bu, bu seçimlerde e, Seçim sonrası sayım sırasında ve sayım sırasında en büyük kavga e, Sandık başkanlarının e, gözlemcileri sayım odasına almamak Veyahut gözlemcilerin e, sayım yapılan yeri göremeyecekleri uzaklıkta bir yere yerleştirmek gibi teknikler hı hı. Bunları bir dizi gözlemci mesajla Twitter kullanarak mesajla Skype üzerinden en fazla kullanılan alan Skype olduğunu öğrendim bu çerçevede. Çünkü hı hı. onu Rus Güvenlik Teşkilatı FSB Skype hattına girememiş. Dolayısıyla en rahat oradan konuşabilmişler. Ve yaygın bir hem... Seçim güvenliği yani seçmenin e, rahat oy vermesi, gönül rahatlığıyla oy vermesini engelleyen ihlaller bir de seçim sonuçlarında. Buna rağmen yüzde kırk sekiz buçuk oldu deniyor. Ama e, bu ne önümüzdeki hükümetin e, seçim sonrası hükümette bir değişiklik ihtiyacı yaratan bir sonuç... Hı hı ne de önümüzdeki e, ilkbaharda e, yapılacak e, başkanlık seçimlerinde Putin yeniden seçilmez mi? Medvedev'in yerine? orada biliyorsunuz e, şeydeki satrançtaki rok gibi sürekli rok hali var. <gülüyor> evet. e, ha, hak birdir gerçi ama bu de, daimi galiba. E, bu orada satrançta bir işte Rusya'da e, bunu e, Putin rejiminin bir özelliklerinden bir tanesi bu Putinizm'in e, sürekli rok hali. Ee, bunun Devam etmemesi için bir neden yok Bu aşamada ama Şu sadece söylenebilir e, Rejimin e, Kendisini e, Sosyal tabanı e, İtibariyle daha dar Bir alana yavaş yavaş e, Sıkıştırdığını Seçimlerde e, Putin'i destekleyenlerin Çok büyük çoğunluğunun e, Kamu çalışanları Bunu böyle söylemek lazım Yani memurlar orada artık Kamu işletmesi kalmadı, memurlar, e, emekliler ve ve bazı bölgelerde de e, köylüler, e, çeşitli halk grupları elbette yüzde 48'i sadece memurlar ve emeklilerden elde edemezsiniz. Ordu, askerler, e, polis. Ama bunların genel memurlar içinde saydım zaten biraz önce. Hı hı. Ee, bu bu çelik çekirdeğini oluşturuyor. Ve burada bir menfaat şebekesi olarak varlar. Bir ideolojik şunu görmek lazım. Yani Rusya ee, Birleşik Rusya Partisi ki e, ilginçtir. Putin bir partinin üyesi değil. Putin hiçbir partinin üyesi değil. Partiler üstü. Ee, evet. Birleşik Rusya Partisi bir ideoloji partisi değil. O anlamda O anlamda Putinizmi e, anlamaya çalışırken e, e, insan zorlanıyor. Bildiğimiz, bildiğimiz e, otoriter, bildiğimiz e, totaliter, faşist, e, diktatörlüklerden daha farklı bir şey e, var karşımızda. E, örneğin e, Putin rejimi e, bir e, Sovyet rejiminin Devamı olarak tanımlaması Mümkün olmayan bir rejim çünkü burada parti Sistemi hemen hemen hiç çalışmıyor Yani o Birleşik Rusya Partisi de Göstermelik bir parti Hiçbir fonksiyonu yok Putin ve çevresini adamları yönetiyor Ülkeyi Parti yönetmiyor Dediğim gibi Putin parti üyesi bile değil buna Bunun yanında Çok ciddi bir Yolsuzluk şebekesi olarak çalışıyor. O yüzden zaten e, iyi yönetilmiş bir kleptokrasi olarak da tanım. Hmm. Kleptokrasi biliyorsunuz hırsızlıklar, hırsızlar e, egemenliği, egemenliği iktidarı demektir. E, ve e, bu Putin'in çevresi çok ciddi biçimde çok büyük bir e, sanayi ve ticari imparatorluk e, sahibi bir güç ağı. E, çoğu eski komünist partisi üyesi olup rejim komünist rejim planlı ekonomi rejimi çöktüğünde özelleştirmelerde şirketleri ele geçiren yok paraya satın alan evet, işte yok örneğin satın Moskova'da 1 dolara satılan dairelerden falan bahsedilirdi zamanında bunlar şirketler genellikle Ee, çalışanlara e, hisseleri devredildi. O hisseler e, işte yok paraya olan hisselerdi. Bu kişiler o hisseleri topladılar, yok paraya topladılar. Ve ondan sonra e, ve ondan sonra ortaya oligark dediğimiz e, ve Putin'in çevresinde e, birbiriyle yarış içinde olan ve dolayısıyla da zaman zaman kendi aralarında çok kanlı hesaplaşmalar da yapan bir kısmı o oligarkların e, Putin'e rakip olduğu için mi yoksa kendi araslarında rakip olup bir kısmı tasfiye edildiği için mi bilmiyoruz ya yurt dışına kaçmak zorunda kaldı bir kısmı da hapiste biliyoruz. Onu soracaktım ben de yani hani bu oligark deniliyor hani kendi bölgesi içinde çok ciddi iktidarı var bunların ama Putin'e Putin e rakip olma noktasına hiçbiride gelemiyor sanki sınırlı e, oligarklar aynı zamanda. Tabii sınırlı oligarklar çünkü Putin'in arkasında bu oligarkların yanında Putin rejimini e, tanımlayan e, en e, Neye dayanıyor bu, bu rejim diye daha böyle e, siyaset sosyolojisi bazlı bir araştırma yaptığınızda ortaya e, esas olarak e, güvenlik e, polis e, istihbarat ve güvenlik polis istihbarat ve e, emniyet e, teşkilatının e, adamlarından oluşan bir e, bir e, yönetici sınıf var. O kadar ki e, bazı e, sosyologların, Rus sosyologların değerlendirmesi ee, örneğin Olga Kriçna Krişna Vaskia adlı bir e, sosyolog e, yaptığı bir e, çalışmada okumuştum. E, bu e, siyasi polis e, kaynaklı e, yönetici e, ler Putin çevresindeki orta yüksek yönetim kademelerinin dörtte üçünü işgal ediyorlar. Bu çok büyük bir rakam. Yani yönetimin üst düzey yönetimin orta üst düzey yönetimin Putin çevresindeki orta üst düzey yönetimin işte eyalet valisi falan gibi bunlar dörtte üçünü oluşturuyorlar ve bu e, Orta e, seviyede e, ki e, idari mevkilerinde 3'te 1'ini oluşturuyorlar. Üst seviyede 4'te 3, orta seviyede 3'te 1. Çok, çok önemli rakam. Çok yüksek bir rakam. Evet. Yani siyasi polis kaynaklı, eski KGB, FSB e, kaynaklı e, kişiler. Ben de bu noktada bir şey soracaktım size ama şimdi sorumu değiştirmek durumunda hissettim kendimi. Benim hatırladığım, hani öğrencilik döneminde okuduğumda aklımda kalan... E, şey işte bu Ağustos 91 darbe girişimi Rusya'da. Evet. Büyük ölçüde işte e, bir sivil direnişle e, önlenmişti. Evet. Hani Yeltsin tankların üzerine çıkmıştı vesaire ve e, oradaki işte darbe girişiminde bulunan e, ordu ve bu güvenlik aparatının sizin saydığınız parçaları geri adım atmak zorunda kalmıştı. Evet. Ama şimdi görüyoruz ki e, çok da geri adım atmamışlar o yeni kurulan sistemin içine entegre olmuşlar. Başka bir yönden iktidar ele geçirmişler sanki. Aa, öyle çünkü 91'de onlar e, geri adım attılar. Yani başaramadılar evet. ee, Komünist Partisi içindeydiler Ve Komünist Partisi çöktü dağıldı ee, Komünist Partisi dağıldıktan sonra Bu kişiler Parti adına değil kendileri adına Bir çevre oluşturdular Ve kendileri adına bu sefer ...ultra liberal bir politikayı destekler haline geldiler. Yani o hızla hı hı. özelleştirelim, her şeyi özelleştirelim bu sefer destekler haline geldiler. Bikemediğin bileği öpeceksin. Çünkü iktidarı orada gör. Orada bir büyük açık vardı. Yani biz iktidarı parti olarak yeniden e, ele alamayacaksak o zaman biz bunun nimetlerini en güçlü pozisyonda olan kişilerdiler. Çünkü bunlar aynı zamanda. Hı. Yani o iktidar boşluğu, e, sermaye boşluğu bütün onları doldurabilecek hem beşeri sermaye diyelim hem e, parasal sermaye açısından en donanımlı olan çevreydi bunlar. Ve e, Komünist Partisi üst düzey yöneticileri, polis, gizli polis, e, bizdeki e, MIT ile e, polis istihbarat arası bir organizma... bu. bu SSB dedik, eski KGB yani içeride silahlı operasyon da yapma yetkisi olan bir, e, or, bir, bir, bir sırf milis İstihbarat Teşkilatı boyutunda bir teşkilat değil. Dediğim gibi şeylerin üç e, emniyet istihbaratla Milli istihbaratın birleşimi bir organizmayı düşünün. Ha, ve bu, ha, hakim jüri ve e, infaz alayı gibi. Evet Evet, evet. Ve yargı da buna dahil edildi ve burada hakikaten bir Ee, ...Putinizmin e, bir ideolojik vasfı yok. O bakımdan Putinizmi e, bir e, totaliter e, yönetim olarak, bir faşizm olarak, bir ideolojik diktatörlük olarak tanımlamak mümkün değil. Ayrıca da bunu yaptığınız zaman Rusya'daki, e, anladığım kadarıyla e, gidip görmedim ama anladığım kadarıyla Rusya'daki günlük yaşamı da doğru yansıtamıyorsunuz. Çünkü sonuçta ne kadar baskı falan varsa da... E, Oldukça da e, günlük yaşamda bir serbestliği var. Yani bir e, komünist rejimin en e, yoğun olduğu dönemdeki baskı, Stalinizm dönemindeki baskı veya bir Hitler, Almanya'sındaki baskı, terör e, havasını soluklamıyorsunuz büyük ihtimalle anladığım kadarıyla. Ama e, yönetimi bütünüyle ellerinde tutmuş ve alternatif... Hiçbir e, girişimin ortaya, rekabet edecek girişimin ortaya çıkmaması için kenetlenmiş. Kendi ağlarında tepişen, zaman zaman bazılarını, siz sen çok zenginleştin, çok cebine attın deyip Putin'in e, o insanları hapse yolladığını da biliyoruz. Evet. E, kendi arasında çekişen ve e, siyasi polis, polis istihbarat merkezli bir e, muhafazakar ama şey anlamında muhafazakar, iktidarı korumak anlamında muhafazakar. Bir ideolojik muhafazakarla falan tekabül etmeyen, kendi ayrıcalıklarını korumak anlamında son derece muhafazakar ve bir genelleşmiş rüşvet ve irtikap sirt sistemi bu. Yapılan bir dizi araştırma şöyle şeyler söylüyor. Bunlar ne kadar tabii sağlık, güvenilir, E, yeterince güvenilir değerlendirmeler e, zor ama en azından bir e, fikir vermesi açısından, büyüklüğünün geldiği işin büyüklüğünün anlaşılması açısından önemli. Deniyor ki birçok yerde okudum bunu. Çeşitli kaynaklarda. Belki de aynı kaynağı çeşitli yerler e, tekrarlayarak alıyor olabilirler. Dokuz, e, 2000 yılında 11 yıl önce Putin iktidara geldiğinde e, Rusya'da e, bu rüşvet ve irtikap konusunda <gülüyor> e, Sisteminin boyutu yılda 30 milyar dolardı. Şimdi 2001 yılında, 2011 yılında pardon, bu 300 milyara, bazıları 400 milyar diyor, 400 milyar dolara ulaşmış bir ciro oluşturuyor. Yani birçok ülkenin ekonomisinden büyük. Evet, Türkiye ekonomisinin neredeyse yarısı evet. 400 milyar dolar böyle bir ciro oluşturuyor cirodan bahsediyoruz Tabii bu ciro bir kişiye iki kişiye beş kişiye değil işte o bütün o bahsettiğim biraz evvel yönetime hakim olan klana büyük ölçüde siyasi polis veyahut istihbarat polis istihbarat veyahut işte emniyet görevlisi kaynaklı ama sadece onlardan da oluşmayan tabi o klanın havuzunu da Putin yönetiyor Putin aynı zamanda ilginç bir e, tip olarak şey anlamında, siyasal e, figür anlamında e, kendisine ait büyük bir zenginlik olduğu e, konusunda bilgi yok. vardır büyük ihtimalle bir zenginlik bir yerlere o da bir şeyler koymuştur ama e, kendisi e, şahsi olarak bunu yapan birisi değil ama. Sistemin kilit taşı noktasında olduğu için de bütün o sistemin dengesi Putin üzerinden oluşmuş durumda. Yani ihtiyacı yok şahsi olarak bunu yapmaya. Dolayısıyla da bunu fazla yapanı azarlamak, cezalandırmak, tasfiye etmek imkanına da sahip. Çünkü kendisi o açıdan daha e, temiz diyelim tırnak içinde. E, ve e, muhakkak ama başka bir yerlerde servet, servet vardır ama diğerlerinin kiyle kıyas kabul edilmeyecek kadar e, sınırlı olabilir. Yani i̇ktidar üzerinden gitmişler. Tabii çok. iktidar üzerinden. Ee, bu yani Burada çok aşırı biçimde serveti, çok aşırı, çok göz göre göstere göre yapanların da arada sırada elimine edildiği bir yer. Hı hı. Ona da dikkat etmek lazım Çünkü o çevrenin kendi iç dengesini bozuyor Çok hızlı bir biçimde zenginleşip diğerlerin önüne geçmek Bu bir gerçek bir aşiret veya bir klan dayanışmasının Şeylerini bulabiliyoruz Elemanlarını bulabiliyoruz Bir diğer değerlendirme Bu yönetici kesimin Çok vasat insanlardan oluşması. Yani e, formasyonu itibariyle, e, siyasal e, analiz kapasitesi itibariyle çok e, vasat insanlardan oluşması. Ve bu konuda da baya e, Rus sosyoloji politologlarının e, analizleri kesişiyor bir tür. E, Vasatlar diktatörlüğü olarak tanımlayan e, yazılar var, değerlendirmeler var. Bunların hepsi Rusya kaynaklı, değer, Ru Rusya içinden yapılan e, iç gözlemlere dayalı e, değerlendirmeler. E, Rusya'yı e, e, bir e, e, rüşvetçi e, vasatlar imparatorluğu olarak tanımlayanlar var, e, Putinizmi. Ee, ve bu çerçevede de e, Rusya'dan ciddi bir beyin göçü olduğunu belirtiyorlar ee, iyi yetişmiş kapasitesi yüksek bu, bu çevreye girmek istemeyen ciddi bir beyin göçü mesela bu seçim sonrası yeniden bir beyin göçü olacağını e, söylüyorlar biliyorsunuz bir de Rusya'da nüfus da azalıyor e, yıldan yıldan evet. diğer taraftan e, e, başka bir değerlendirme e, Rusya. Diyor bir başka Rus gazeteci zannediyorum bu. Rusya bir tür özel devlet haline geldi. Bu bir tür yeni feodalizm olarak tanımlayacağımız bir özel devlet haline geldi. Ve burada benim en çok o gözlem dikkatimi çekti. Siyaset ticaret yapmanın, iş yapmanın bir biçiminden bir tanesidir. Yaset bir ticaret aracıdır, iş yapma aracıdır. Dolayısıyla da Batillerin rüşvet, irtikap, kirlenme olarak tanımladıkları ve bir felaket en kötü olabilecek en kötü yönetim tarzlarından bir tanesi olarak tanımladıkları bu bu bu sistemin, bu bu ilişki tarzının, bu rüşvetin. Ee, Rusya'da e, rejimin merkezini ana yapısını oluşturduğunu dolayısıyla e, bu son seçimlerde de e, Putinizmi en çok rahatsız eden, en çok endişelendiremesi gereken konunun yüzde on beş oy kaybetmeleri değil, oyların e, Rusya e, Birleşik Rusya Partisi'nin oylarının düşmesinde en büyük etkenin seçmenlerdeki E, yankısını e, inceleyenlerden aktardığımız e, Rusya kötü yönetiliyor işte Putin şudur budur falan değil rüşvet irtikap çok fazla arttı e, artık e, dayanılır boyutları geçti dolayısıyla bir e, kirli devlet e, anlayışına karşı tepkinin yükselmesi Putin e en çok endişe ettiren bu veya Hani %15 oy kaybettiler 11 sene sonunda ama %48'ler daha ne istiyorlar diyoruz ama bu kaybetmenin bir azalma eğilimine ve karşı tarafta tepkilerin yükselmesine neden olan olgu onları rahatsız ediyor. O olguda bu rüşvet konusunun bu sefer seçmen nezdinde en azından bir kısmında daha önce Putin'e oy vermiş seçmen nezdinde rüşvetin artık etkili, bir karşı argüman olarak etkili olması. Çünkü rejimin rejimin irtikapın daha doğrusu, rüşvet ve el koyu irtikapın, rejimin, Putinizmin dediğim gibi ana yapısı. Orada çatırdama olduğunda ne olacağını ve uzun vadede sürdürülmeyeceğinin farkındalar. Bu böyle bir rejim. Yani Putinizmi Ee, bir e, faşizm olarak tanımlamak falan çok zor. Bir post e, Sovyetik kendine özgü bir yapı e, Putinizm. Bu konuda aslında e, Twitter'dan gelen bir soru da var. Hani bu e, siyasetin bir ticaret aracı olarak görülmesi bir neo neofeodalizm -fe mi yoksa neoliberalizm mi? E, şeklinde bir soru da var yani. O da ilginç. Evet. Neoliberalizmde siyasetin bütünüyle ekonominin emrine verilmesi, yani ekonominin siyasetin önüne çıkmasıdır neoliberalizm. Yani piyasanın her alana her alanı işgal etmesidir. Burada piyasanın işgali falan yok, inanılmaz tekelci yapılar Rusya'da. Yani bir neoliberal politika uygulanmıyor Rusya'da. Öyle bir şey yok, neoliberal değil. Gereğinde inanılmaz tekelci gereğinde inanılmaz el koyma imkanına sahip, zenginliğe el koyma imkanına sahip, gereğinde de inanılmaz liberal olabilen yani ekonominin siyasete hakim olduğu bir yer değil siyasetin bütünüyle ekonomiyi araçlaştırdığı bir yer halbuki neoliberalizm ekonominin siyaseti araçlaştırdığı bir yerdir. Burada siyaset ekonomiyi araçlaştırıyor. O yüzden de Rusya'nın iktisadi anlamda üreten bir ekonomi olması giderek zorlaşıyor. Farkındaysanız, Rusya sanayileşen sanayileşmesi hizmet sektörünün geliştiği sanayinin geliştiği bir ülke olmak e, tan ziyade doğal kaynaklar üzerine tek ürüne evet. dayalı tek ürün ihracatına dayalı e, bir e, ekonomi yüzde 80'i e, doğal gaz ihracatının yüzde 80'i doğal gaz ve petrol olan bir ülke. O da dünyanın en büyük tekerlerinden biri var yani o sektörde de. Gazprom var evet. işte ve o. Şeyin merkezi zaten Gazprom, iktidarın en büyük dayanaklarından bir tanesi, kaynaklarından bir tanesi. O yüzden neoliberalizmle bağlantısını kurmaktan ziyade burada tam tersine dönen bir liberalizm var diyelim. Yani liberalizm demek de zor bu bu bu yapıya. Mesela öyle yasalar çıkartılıyor ki. Bir tek şirketi batırmak üzere çünkü o şirket o andaki oligark yapı içinde egemen ee, kesimin ittifakının oligark yapının egemen ittifakının tasfiye edeceği bir al, e, rakip e, ittifak olabilir. Bir tek şirketi e, batırmak üzere kanun çıkartılabiliyor. E, evet, tek bir oligarkı işte. E, evet, tek bir oligarkın hedefi yer. Dün bu, bu çok neoliberal politikalara uygun şeyler değil bunlar. Başka bir e, başka bir e, e, o, otoriter, başka bir e, iktisatla siyasetin başka tür eklemlenmesi. Ama demokrasiye neoliberal politikadaki demokrasiyi dışlayan post demokrasi dediğimiz yöntemden farklı olarak burada bir e, demokrasi sonrası değil demokrasinin bütününe dışında olan bir, e, bir bir yer. Evet. Ölüm vakalarının e, aşağı yukarı %90'ı e, mahkemelere gidiyor tabii. Ama e, iktisadi irtikap, yani iktisadi rüşvet ve yolsuzluk e, vakalarının %10'dan aşağı, %10'lu bile gitmiyor e, şeylere, e, mahkemelere. İnanılmaz bir yolsuzluk ekonomisi bu. İnanılmaz bir yolsuzluk üzerine dayalı ve yolsuzluğu da Ee, aynı zamanda bir karşılıklık ilişkisi halinde o yolsuzluktan da e, faydalanan, giderek genişleyen, giderek az faydalanan ama genişledikçe daha az faydalanan çemberlerden oluşan bir ilişki avı var. Aynı zamanda. Ve ölçülebilir bir yolsuzluk olmaktan da çıkmış bir şey aslında. Çünkü sistemin bir parçası tamamen sistemin içinde yerim. Sistemin bir erimiş. parçası, evet, evet. Sistemin bir parçası, yolsuzluk sistemin bir parçası. Ee, ve Rusya'da e, anlamlı e, gelişmelerden bir tanesiydi, ee, Rus e, bilim adamı Andre Game 2011 <gülüyor> e, Nobel fizik ödülünü aldı e, ve e, Rusya bir daha adım atmayacağını, ayak basmayacağını ilan ederek e, Rusya'yı terk etti. Rusya yaşanmaz, ne bilim yapılır, ne, yaşanma, ne yaşanır. Yaşanmaz bir e, yolsuzluk cennetidir, bir kleptokrasi cennetidir diyerek e, Rus Nobel sahibi, e, 2011 fizik sahibi Andrzej Gep Rusya'yı terk etti. Bu ciddi bir sorun olarak çeşitli sosyologların gözlemlerinde gördüğüm ve Rus sosyologlarının ciddi bir sorun olarak karşılarına çıktığını e, anlıyorum. Beyin göçü. Ee, evet, beyin göçü. Baş, son şeyle bitireyim. Ee, bu bir başkanlık rejimi. yani Dolayısıyla e, Duma'da e, çok az bir farkla çoğunluğu ele geçirmiş olması veya ele geçirmemiş olması, çoğunluğu azınlıkta kalmış olması. ya yani Azınlıkta demeyelim de yeterli çoğunluğu, e, mutlak çoğunluğu almamış olsaydı da çok bir şey fark etmeyecekti. Çünkü meclis Duma... Sadece bir Putin ve çevresinin başkanlık rejiminde olduğumuz için başkanlığın aldığı kararları kayıt merkezi. Amerika türlü bir çift iktidar rejimi değil Rusya. Başkanlık rejimi o kadar. Yani karşısında kongrenin başkanın dokunamayacağı bir karşı güç oluşturduğu bir rejim değil. Bir başkanlık rejimi ama sadece başkanlık rejimi, karşı iktidarı olmayan bir başkanlık rejimi. Onun için Duma seçimlerinde ne oldu, o milletvekillerinin kim olduğunu bile çoğu insan bilmiyor tabii. Ama işte bu daimi rok durumunun devam etmesi için biraz takip edildi sanki. E, evet, yani 2012'den sonrası ne olacak diye e, takip edildi. Komünist Partisi'nin oyları e, %11'den %19'a arttı. Diğer taraftan oyları artan e, iki parti daha var. Bir tanesi... ...Rus Sosyal Demokrat Partisi... ...onlar %13'e çıktılar... ...bir de aşırı milliyetçi... E, ...Liberal Demokrat Parti var... ...onlar da oylarını %11'e çıkardılar... ...yani belli başlı 4 parti var şu anda... ...gözüken... Ee, Birleşik, Rusya e, parti, ...Birleşik Rusya Partisi... ...Komünist Partisi... ...Rus Sosyal Demokrat Partisi... ...ve aşırı milliyetçi Liberal Demokrat Parti... ...buraya baktığımız zaman... E, e, ...burada... E, Demokrat, özgürlükçü kesim diye baktığımız zaman ben alanın çok Rusya'da çok çok dar olduğunu ve Rusya'nın kısa vadede gündeminde böyle bir sorun olmadığını görüyorum. Çünkü Komünist Partisi gençleri yavaş yavaş kendine çekiyor ve Komünist Partisi'nin programında büyük bir kısmı en azından, bunu böyle abartmamak lazım, bir kısmı Eski rejim nostaljilerini taşıyan bir parti. Hı hı. eski rejim nostaljileri de bir demokratik hülülcü çizgiden olmak ziyade bir nostalji. Nostaljinde şeyi zaten özelliği Ama yükselen, iyi değişen, kılaması. kendisi içinde değişime uğrayan bir parti olduğunu söyleyelim. Yani evet. 1990'ların eee post Sovyetik ilk travmadaki komünist partisi olmaktan yavaş yavaş çıktığını belirtmekte yarar var. Evet. Şöyle bir cümleyle bitireyim. Bir başka politologda okuduğum bir değerlendirme. Putinizmi kinizmin zaferi olarak tanımlıyor. Evet hakikaten çok yerinde bir değerlendirme evet, olmuş. Evet kinizmin zaferi. Evet o ekstreme götürülmüş. Doğru. Çok teşekkür ederiz evet, Ahmet Bey. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel Ufuk Turu